a Şey, denekledimini şey yok. İnsanlara Müslümanlar için veya almanlara şiir öğretmedik. Hem şiir öğrenmedik de değil. Çünkü insanlar Kur'an'ın o eşsiz yürüdüğünü etrafındaki insanların şiirlerindeki ahlim gibi görüyorlardı da Efendimiz'i şair sanıyorlardı. Halbuki o İnsanlığa Allah'ın yolunu gösteren, insanlığa kurtuluşu gösteren, çok yüksek vazifelerle muvazzaf, çok yüksek bir kasiyette. Esasın Arap elma kadar Arapın dil güzelliği bakımından, dil güzel doğruluğu bakımından en kafihi, en tatlı, en güzel konuşanı, en eğitli konuşanı olmasına rağmen elbette şiir bir alma, ama biz gibi makıslara öykü kânidir, onu muhtac-ı ziyare şiir bizler için biz ama çünkü biz lakısız süslenmeye ihtiyacımız var ve kamil öldüğünden onun süse muhtaç kılmamış Allah-u Teala Hazretleri onun için şiirle meşgul olmamış Vezirullah <gülüyor> Efendimiz evet şairlerin içinde kapıplara renderdik edenler var. es şuara ı -uh Ve her türlü fitne ve fesat, ve yaran ve iftira vadisinde şaşkın şaşkın, ümutsuz, gayetsiz, zeytsiz, tatsız ak oynatanlar, delik güvene gezenler var ve yapmadıkları, yapmayacakları şeyleri söyleyen yalancılar. Ama onların mukabilinde Allahu Teala Hazretlerinin âyetle öldüğü şairler de var. İzlediğine âmen iman edem ve amirussaliha Allah'ın rızası istekametinde güzel, uygun, Doğru, münasif, haklı işler yapan, Ve detenizliğe tekniyle, Allah'ı hiç unutmayın. Çok zikreden, gönlünü Allah'a bağlamış, ve mheserû min ba'di İslam hücüne uğradığı zaman, onu korumak için, elindeki ödeyen kuvvetini, İslam'ın hizmetine koymuş, mücahit şairlerde yaptık. İşte o mücid şairlerden, o asil şairlerden, o mücadid şairlerden, o Allah'ı çok zikreden şairlerden birisi de müzik var. Müthiş şahsı. Gençliğinde çekici, yakışıklı bir delikanlı. <gülüyor> Ödedağda de, biz askeri otelinde kimdirin gelindeki kalıcıyla cumartesi pazarları dışarı çıktığı zaman zaten nasıl hayran bir ortam, cazibederdi kimse. Tefeklerinin, düşüncelerinin, derinliğinin her birisi yüz hatlarına mahkelenmiş, her çizgisinin yüzündeki, her hattın muhakkakçı bir başka sebebi var, karnıgı var, elan bir, bir şahsiyet. Enerji dolu bir insan, bu insana gibi bir zekat olur, kocaman bir baş ve insana doğru yarım daha az bir yerde var gibi. Plan tabi çok yönlü, çok yönlü, çok düşüklü, çok yeniden ışık ışık pırıl pırıl müşahsiye etti. Bunun salatına yok. Herkesin anladığı ama bir Türkçeyle, temiz Pırıl pırıl, adı pırı, açık seçiklik Türkiye'de şahane güzellikte kullanıyor. Türkleri, hece, şiirini en güzel eserleriyle yüceltmiş bir kişi. Şahasal eserler veren, her eseri, her kısrarı her kayıt her dünle ...deskere verilip ezberlebilir olan... ...bir... ...feşsiz ve sarkıcı Çok... ...çarpıcı ve... ...sarkıcı denzetmeleri olan... ...harika teşvikleri olan bir kimse... ...pankal hayatında... ...bir dönüş yapmış da... Gündelden imana cindarlığa gelmiş onu anlatırken Kadıköy'de kalkak üzere olan vapura koşup koşup da vapunun ayrılması üzerine hemen yetişemeyen atlayamayan insan diye gözünün önüne bir sahne sorarak anlatmak istediğini anlatan ilk bir söz kuştası, ruhun kelle şekeri, vehinlerse karınca, kürrümün kararındayım, onlar beni sarınca, diye anlatmak istediği şey, çok az sözde, çok müthişem içinde, uyudurmayacak şekilde anlatabilen bir kuşta. Nazan bir müddetekçir. <gülüyor> Bu nesiller üzerinde çok büyük hakkı olan bir şahsiyet. ''Ekdâillü <gülüyor> alel-hayr-i Hadis-i şerifine göre, hayra delalet eden onun işleniş gibi edil alacağına göre çok büyük seyahatler kazanan bir kimse çok muhteşem bir çığa açmış olan ve bir profesör arkadaşımızın Londra'da Türk elçiliğinde bir resmi işi içinde derken küçük kağıda yazılmış Türk'ü dünya tanıtan bir eserde okumuş olduğu satırlar. Çünkü Cumhuriyeti İslam dininin ve İslam, kültür ve nedeniyetinin bütün sizlerini tamam etkilerek Batat ailesine dahil olma kararındadır diye Kuşak milletin parasıyla, devletin hazinesiyle Milletin bir artlarına, mülletiz insanların karşısına olmaz böyle şey yapamazsınız, yapamayacaksınız, yaptırtmayız. Yaptırtmayacağız diye çıkan nazafı mücahit. Asıl girmek, ölmek Onun için <Gülüyor> bir şeref. Hiçbir şey kendisini yıldıramamış. muhteşem bir yazar ve eski bir kontrasti konuşmacı mutlaka konuşmalarında salonlar tıplım tıplım dolar bankonlardan insanlar taşardı yer bulamazdınız, giremezsiniz çıkamazsınız ustadım <gülüyor> sanki ölen hiçbir şey yoktu her şeyi Efsanevi bir hayatı vardı. Konuşması, edası, tavrı, cevabı, tencilli, herşeyi haması, efsanevi idi. <gülüyor> hiç de ortanın çevresi, yönüldü müsaid olmadığı halde Biz birisi söylemiş ya bizim namurda gizli, gizli, gizli diye. Yünnetine <gülüyor> ve milletin sertlerine verilmek isteyen şeklin tamamen zıttı. Dündar ne olur Zamanenin Kabit-i Müzeli'i Zamanenin Hastanet-i Sabitli Zamanenin kabit Maliki En Sabitli Ve Camillahi De'ala-yı Mecmai Emri Değilce Diyanmak için Tantif ettirmek için Gele gündüz Şehir şehir Kasaba kasaba Salon Olan Gezen bir insan Ve Bütün Mücahitlerde Emri alıp Olan katkısı olan Bir ıftak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şiir ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve inneh'in şiiri lehid bir kısmı masya, hibyettir hikmettir ve güzeldir duyurmuş ünlü ebis salkın ne? Benimki çiğnen bir madde ama ne olacak imişe, istemadran ya yapasmış. Ne bileyim evet bir şeyin mahkemeler haba kalır, için, şairlerin söylediği en doğru sözcüye hakimini getirmiş. Kâbidim cemiyede hurkatını mı getirmiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem demesin. İşte öyle bir hırka. Küçük, küçük, mısız fazla, kısmetli biriyle. <gülüyor> bir aileden doğmuş, ömürden Maraş'ımızın toprağında bir fitil var. Şair gibi bu yetiştiriyor, hem de kıyı Çocuğu çok güzel kirlenen insanlar. Mülklük yazdım Hasan'a. Ha Hasan'a, ha Hasan Gibi, böyle tatlı, güzel, yaratık sözler söyleyen, evlatlar yetiştiren bir adam. Amerikan Fransız Sözlerinde Batı'nın, işi yağdırdı ama içi de karanlık, çürük kültürünü ve zaafını keşfetmiş. etmiş mantıya mutlu bile sıraman insanları almazlar her yerinden sıhhatlı ki evet da birlikte öpülmüş ne ruhunu kendi şekerini, karıncalarını sardığı gibi Gözümden sardığı için O gözümlerin cevabını bulmak için de Felsede bölümde gitmiş bizim ödüliyatlarımızın Ama Felsede kimi buyurmuş ki? Hangisi yolu da kurtarmıştı? Fransa'ya gitmiş Belki üstüradır, belki gerçek Deniz insanlar dün kalıplara sığmazlar. Kaidelere uymazlar. Talebelik küçük bir şeydir. Mesut Fahdül gibi büyük gibi bir oylandır insan için. Belki de nefret etmiştir Fransızlıklardan. Kendisi istemiş gelmiştir. Şu bizim çamurlu, üstü, paskı, tatlı vatanımızı özlediği için. Diyelik bir özgürlük her sahada eser vermiş fiyatra, fıkra, hikaye, makale, tarih, konsuz, biyografi, tasavuz, cümle. <gülüyor> Ve arkadaşlarımızın anlattığı gibi Şehretin tadını tatlı barajını açmış, sevgileri, sevgileri görmüş, alkışları takmış, dikince. Ama bir gün değişikliği görüyoruz. Kazani de öyle görmüş. Kazani de Asıl Selman'ı cübdeti, o zaman kayıp sararsan Şam'daki Emriye Camii'nin münaresinde bir kitaklara girivermiş. Kitakları medresini tedirisi bırakıp yolunu doyuracak yolları bulmaya yönelmiş. Mevlana Celalettin'in ürünü Konya'nın sevilen sayılan bir Elim Fazıl kişisi ise Şemsiz devirisiyle karşılaşınca Hayatının çiftliği sırf Artık veriyormuş Hacı Mevlana Veli Her şeyden. Akşar tepki, ha teza, böyle. Yine de tipir olan, yakın zamanımızın misalleri, Nurettin Kepçü, rahmetullahi aleyhmi ecnahim, ha teza. Geziyorlar, arıyorlar, tepirlen bir büyük gençler devrim döneminde önemli bir dönüşle de karşılaşıyoruz. Yine aynı konuda değindik biz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hu lillazi ala alamin. Enmalikena. Manyas teennin of imanın Er sistemlerimiz dinanın felsefesini İman etmişken, sonra yırtma da düşerirse, ayağı ayırır ise, İslamdan dönerse, ayrılırsa, ayıptın. Şimdi şahina Allah'a muti olsa, Allah'ın Celal Hazretlerinin Celal ve Azametine bir ilahya yakamazlar. Şimdi. Kâinat, fezdalar, dünyalar, terkeşenler Allah-u Teala Hazretlerine asî azamet ve celâlinden bir şey eksik eksiltemezler çünkü اُمْنَهَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَابَ شَيْءًا اَنْ اَمْنَةَيْوَ لَهُ كُنْ سَيْءٍ Bir şey olmasını merak ederse Özür Hazretleri öz o şey olur Men yattet eluhu anduhunu fesolse yehillâhu zi kâvmî muhidduhun ve muhidduhuna uğur. Allah siz de derseniz, siz siz de bir öyle bir kalın geçirecektir ki muhidduhun. Allah onları sever ve muhidduhuna uğur. O insanlara Allah onlar da aşk olsalar onlar da alaklar, alaklar. öyle olurdu. Öyle kalımlar getirecekti. Bunu ne diyeceğiz? Ya da şairin aşk olduğu öyle bir her andan lafı Şimdi dedim, yanından yanlarına da her Allah'a şükürler olsun. Hazretleri huzurunuzde bir ticaret tercih edeyim. özür ben imanı seviyorum, dergahı seviyorum, limanı seviyorum. Ticaretten mütte Ben İslam'da kalacağım. Ümmetler Ramazan diye. İddamla yaşım ya geçiş Ahmet-i el-Avradi Hazreti Şam kalkıp Ahmet-i Süleyman-ı diyor ki, bak Tereb-i Şam'dan ben sırf senin reşad için geldim o seni şadetim, ve talep ve müddetçe hadiseler yetiştirmiş, müddetçe etseler yazmış, müddetçe etseler meydana geçirmiş olan o Gürüşhanevi Hazretleri öylece hizmete başlamış ediyor. Müzik sazı mekanı cennet olsun, o da öyle. Mürkis bir tabiriye hocalarının İfadelerini dinlediniz arkadaşlarımızdan. <gülüyor> Niye? Abdülhamdül Arvati Hazretleri onu ele alıyor. Haydi Allah'ın nurlarında insanların demirleri ve ve istikazları ayağın Allah'ın bi kifir. Yani şu o mübarek saatte konuşkından sonra o meryem gibi, mecbur meryem gibi, kazali gibi, akşam gibi, kirettin çeşit gibi. birden o esir şihad hareketini o yola giriyor ve sağlıklı, varlığımı, hizmetimi, heyecanımı, gayretimi, bütün kuvvetini o sonsuzluk yalanı dediği, dağlandığı büyüklerinin içinde o hizmet de geçiriyor. En büyük olan nokta o. Bizim kardeşlerimizden biri gelmiş, sözümüz Mehmet Zahid-i Bezleyi Efendimiz'e oturmuşlar, sana sadece sözleri düşer. Sana bir para verilmiştir kardeş. Efendim demiş. İlahardır. içinde size karşı öyle bir sevgi var, öyle bir dalalık var, öyle bir tatbim yorum ki, Biliyorum, size rahatsız ediyorum ama son sesinize doyurmuyorum, da ayrılmak istemiyorum. Buna, buna halkı. Çok süpişti, sizi bulmuşum diyince, demiş ki, önce adam. Sen bizi bir buldun, yoksa biz Kendisinin ağzından bulmamıştım. Evet. İşte, vecik frazı, böyle bir meşale ile tutuşturulmuş ve ondan sonraki hizmetleriyle bakıyoruz karşımızda çok samimi bir, devliş, bir efendim, tarifat ehli, bir tarifat kardeşimiz ama başkalarına da ve çok ince meseleleri çok zarif bir şekilde çok güzel anlatan Rabat ayı efendim halkadan tırıldılar diye, Efendim, çölesiyle e, miyim diye, Tanrı <gülüyor> tılımdan tanıyediklerim diye, Peygamber halkası diye, Efendim, <gülüyor> Müzdür hadis diye, çeşitli dünnin tasarrufi Suman atlası diye ilmal kendi kendi zevkine göre yani böyle fasüksini atıp çağır verilen ve yakan konuları öyle anlatan eserler yorulan ve tasarrufa bu ile Peygamber Efendimizin hayatına Esselam Efendim, şu güzel ülkemizde çok güzel tatlına sağlık bir mübarek kimse haline geliyor. Kendisini sayılıyoruz. Yed arkadaşımız, talikat kardeşimiz, Efendimiz'in e, tanıdığınız bir kimse. Fakat sadece ödü müzik tarzı bir bayrak bizim için bizim farkımızdakiler sevdikliklerini bayraklaştırmışlar bize sevdiklikler Robert College'da hocalar ahangin yazdığı şiirlerle İslam'a kurban'a Bayram'a, Müslüman'a Erhan'ın rejide edici ifadeler kullanmış bir kimse. Türkiye'de tasıcılığı tasıh ayranlığını tasıh kürtülüğü terörlisemeyi kendisinden bir onun için daha koşturulmuş. Ve kurmazlar, önegrad kitaplarında tevzik çok büyük bir yer ayırıyorlar. Tevzik çok dallandıra dallandıra taksiratıyla anlatıyorlar. Kullandıkları şu yani peynirlikte çok büyük bir şahit çok büyük bir müddet ettir. Bak onun tersi tatı olmuş, tatı medeniyeti olmuş. İslam medeniyetine dolayı vermemiş, karşı çıkmış, tehdit etmiş. Ama bunu iyi öğrenin işte size de öyle olun. Ve Edebiyat Matitesi'nde şimdi profesyonel olan bir hanım. Eğer bir arkadaşımız vardı, biz Erbil yatık kesimdeyiz, o da Erbil yatık kesimde. Ben Şırnak bölümündeyim, o Türkiye bölümünde. Egitlik etmezce çünkü ben onu sevmiyorum. Niye? Onu biliyorum. Hayatında ikinci defa egitlik etmeyen insan gördüm dedi. Dedim ki, başka ne kadar güçlüsün lan da? Çünkü bu millet İslam'a, İslam'a, Hizmet'e giden da bana kıyana giden de affetmiyor. Samiziyetin için iki yılda kalın. Yani edebiyat kitapları bir şeyler yazabilir. Bir para kuş yaşında kalıp olsam diyenler, ehe yazdıkları kitapları meyhanelerde yazanlar, Yuvadalar'da gayrimişkınlarla sohbet ederek efendim eserlerini, ebedi eserlerini okuyorlar. Tezir ki tezir, tezir severler. Onlar altı söyleyerek, Mehmet'in bir kendilerini söyleyen kimseyi söylerler, duaları farklı. Ama millet sessiz bir profesör ile sessiz bir Mehmet ile onları hiç söyler. Ancak yetkiği zorlamalarla anılırlar. Asıl sözü çünkü hakikalarımız var. Şey diye düşündük yani onun o günlerine Türkiye'de bulunmayız diye Onun için Bugünlerden en aydır 3 gün önce 3 gün Önce biz olalım Önce diye Bu toplantıyı yaptık ama Bir müzik tarzı Bir dost Bir usta Bir kardeş olarak görmüyoruz Müzik tarzı bir bayrak, bir ideoloji, devletle yani bir devlet ya. Ölgüsü, insanların hakta, imana, İslam'a hizmete davet eden bir bir aksiyon insanı istiyoruz ki yüzük çok iyi kardeşlerimiz yüzük tarzının zürenini, şihterini ezderlesin bak diye gittiğimiz zaman evet. Sözleri de arabilerin işaretlerden bir dedim. Bana orada anlattılar. Hocam mesela, de, de bir kafesten silibiz bir kasa daya getirelim. O kasadan ahali sinin hepsi sebveyim diye bağında baska bilir. dediler. Biz kardeşlerimizden mücfitlerin bütün ismiyle bana bunu anlar. Evlere bilmeniz. Mesela, ne bileyim? Ne düştüğünde teklanın şu mesaf ne de bir dersa olan şunlâin deniz ne mâli aşina dönüşsün. Kime geçmiş dedik? Müneşli Tavrı'nın için etmaatlar. <gülüyor> Yalnızca bir gün, bir bir gün, bir bir